E, nafile namazlarda insan zaten e, oturarak kılabilir. Yani herhangi bir sakıncası yok. Bu e, oturarak kılıp kılmama konusu zaten farzlarda çok önem arz ediyor. Hı hı. Farz namazlarda önem arz ediyor. E, burada e, kardeşimizin durumunda olduğu gibi e, benim diyor dizimi bükmem e, sakıncalı ve ağrı yapıyor diyor. Belki doktoru da aynı şeyi söylemiştir. Eğer ağrı yapıyor ve gerçekten kendisi bu durumda rahatsızlığı artacaksa veya doktoru kendisine sakın işte dizini bükme falan demişse o zaman farz namazlarda bile Efendim çok rahatlıkla yere oturarak ima ile namazını kılabilir yani başkalarının şöyle veya böyle demesi farz namazı, e, İlla ki sen e, dizini bükerek kılacaksın demesi bir anlam ifade etmez. Yani burada herkesin gücüne göre e, ibadet yapması esastır. Takatına göre, gücüne göre ibadet yapması esastır. Tam tersine e, gücünü zorlayıp da burada ağrısızı içerisinde namaz kıldığı zaman o namaz ona huzur vermez. Şimdi burada kendisi vicdanen de rahatsız olduğunu ifade ediyor ama bu sefer kendisi dizlerini bükerek namaz kıldığı zaman bu sefer de dizi ondan şikayetçi olur. İnsanın bedeninin de insan üzerinde bir hakkı olduğunu unutmamak gerekir.